Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyiciler bir sanat ve sanatçılar programında beraberiz yine. Bu programımız biliyorsunuz sanatın edebiyatın bütün alanlarında dolaşan bu alanların örneğin operadan dansa edebiyattan tiyatroya müzikten Müziğe kadar e, Pek çok e, sanatçımızı konuk ediyor Bu haftaki e, Konuğumuz e, benim de çok yakın Bir arkadaşım dostum Tiyatrocu özellikle de çocuk tiyatrosunda Türkiye'de e, Kurumlaştırmaya yönelik e, Çok büyük hizmetlerden bulunmuş bir arkadaşım Ercüment Doğan Hoş geldin Ercüment'ciğim Merhaba İlki abiciğim, hoş bulduk Şimdi efendim şuradan başlamak istiyorum Bir defa şu kurumsallaşmadan söz edelim Hatta ben bu bu radyo programında, bugüne dek yaptığımız radyo programında ilk defa çocuk tiyatrosundan söz edeceğiz. Ne kadar güzel. Evet çocuk tiyatrosu dünyanın en önemli sanat alanlarından biri bana göre. Ve ülkenin çok fazla bu alandaki faaliyetlere ihtiyacı var. Şimdi senin kurduğun ve genel sanat yönetmenliğini yaptığın uzun yıllardan beri ve bizim de uzun yıllardan beri izlediğimiz Beş taş çocuk tiyatrosundan başlayalım istiyorum. Sonra e, ileriye doğru devam edelim. Bunu söylerken bir cümle daha eklemek istiyorum. Şimdi Stanislavski'ye sormuşlar. Stanislavski biliyorsunuz dünyanın en büyük yönetmenlerinden biri tiyatro kuramcısı ve düşünür e, Rus sanatçımız. Sormuşlar e, Sayın Stanislavski çocuk tiyatrosu nasıl olmalıdır? Stanislavski'nin cevabı şu tiyatronun en iyisi olmalıdır. Şimdi söz Ercüment Doğan'da. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ee, Ülke abi ben 1987 yılında Beştaş Çocuk Tiyatrosu'nu kurdum. Beştaş Çocuk Tiyatrosu'nu kurarken... E, ...ya şimdi Çocuk Tiyatrosu'na isim aradık. Ercümet Doğan Tiyatrosu olabilirdi, Kardeş Tiyatrosu tabii. olabilirdi. Beştaş'ı özellikle seçtik. Çünkü o dönemlerde bizler, özellikle bizler Beştaş diye bir oyun oynuyorduk tabii, taşlarla. Tabii. Bilmez miyiz? Tabii. Ee, ben tiyatroyu kurarken... Ee, bu tiyatronun adı Beştaş Çocuk Tiyatrosu olsun bu bir oyun çünkü çocuk oyunu ve ömür boyu yaşasın yani dünya var olduğu sürece yaşasın ee, ne bileyim bir yarın Allah korusun biz ölür gideriz ama Beştaş Çocuk Tiyatrosu ilelebet yaşasın diye böyle bir isim seçtim. Bravo. Ee, şimdi ne kadar doğru yaptığımı görüyorum 87, 97, 2007, yeah. 2010 23 yeah. sene oldu abi. 23 senede çok yol kat ettik ama şöyle bir şey var ben günlük yazıyorum 91 yılında şöyle bir şey yazmıştım onu hiç unutmuyorum Beştaş Çocuk Tiyatrosu bir gün Türkiye'nin en iyi çocuk tiyatrosu olacak çok kesin ama, çok ama <gülüyor> kesin bu böyle olur zaten bu böyle bir hedefle evet, olur hedefim vardı en başından vardı ee, ...kurmamın sebebi de şu, çocuk tiyatrosunun eksikliğinden kaynaklanan bir durumdu. Ben çocukları çok seviyorum ve çocuk tiyatrosu maalesef e, ülkemizde sayısı çok az. E, bu dünyada da böyle gerçi abi. Yani ben e, 2001 yılında Avrupa Birliği'nden e, Beştaş Çocuk Tiyatrosu olarak... ...Türkiye'nin en iyi çocuk tiyatrosu e, ödülünü aldım. 70 bin euro da para aldım. Çok güzel. Ee, böyle adledilmek çok hoş... E, i̇ki defa panele gittim e, Amsterdam, Almanya, Manayme ve e, orada da sorun çocuk tiyatrosu sorunları ile ilgili bana danıştılar. E, şimdi bizim yıllık seyirci potansiyelimiz her sene artarak gitti. E, şu anda 500 bin ortalamayla gidiyoruz yani 500 bin kişiye ulaşıyoruz ve üstü, çok güzel, çok güzel. altına düşmüyoruz. Şimdi Hollandalı, Belçikalı, Avusturyalı yönetmenlerle oturuyoruz, beşler çocuk tiyatrosu ile konuşuyoruz. Ben oradayım. İşte ben nasıl yapıyorsunuz diye soruyorlar. Ee, tabii benim eksikliğim ben onları tam sayılarını incelemeden konuşunca baktım herkes çok ilgi gösteriyor bana benim fikirlerime. Ee, sonra dedim ki ya e, çok fazla e, şey yapıyorsunuz hani benim üzerime geliyorsunuz soruyorsunuz sizler neler yapıyorsunuz. ...bana şöyle bir cevap verdi Hollandalı yönetmen... ...biz yılda 10.000 bin çocuğa alışabiliyoruz... ...Herdogan... Ya, ya. <gülüyor> ...yani siz 500 binlerden bahsediyorsunuz... Ee, ...biz sizden çok şey öğreneceğiz... ...gibi bir laf etti... ...ben o zaman çok mutlu olmuştum... ...gurur duymuştum... İyi ki bu işi yapıyorum tabii diye... Tabii ...şu anda e, Beştaş Çocuk Tiyatrosu olarak... E, ...biz çok iyi yerlerdeyiz... ...ama bu tabii çok zor oldu abi... ...hiç kolay bir yoldan buralara herhalde, gelmedik... ...herhalde... herhalde. Ee, ...ilk turneye çıkan çocuk tiyatrosuyuz... Ee, ...ilk Malatya'da başladı bu iş... Çünkü Malatya'ya kadar ben satamamıştım turneyi. Hiçbir yerde oynayamamıştık. Almamışlardı. Organize edecek insan yoktu. Ee, Malatya'da birinin üniversitesine giden e, eğitim fakültesinde okuyan o, e, Orhan Tokatlı ismi. Hı hı. Arkadaşımız organizasyonu kabul etti orada. Birlikte girdik işe. Abi e, çocuk Tiyatrosu benim e, dönüm noktamdır orası. Biz iki günlüğüne girdik Malatya'ya. Yıl 1995'ti. Eğer başarılı olamasaydım ülke abicim ben tiyatroyu bırakıyordum yani evet Öyle iyi, bir... iyi ki iyi ki sonuç böyle olmuş bu ülkemiz için çok önemli <gülüyor> bir şey çocuklarımız için çok önemli bir şey ve bir, hı, 11 gün oynadık abi Malatya'da ya ya, ya aşağı yukarı e, rakamlarda yanılabilirim ama 10 binin üzerinde bir çocuğa ulaştık müthiş e, arka arkaya 77 gün çocuk tiyatrosu turnesi gerçekleştirdik 77. gün Samsun'da oynuyoruz küçük bir kız çocuğu boynuma sarıldı oyun bitti diye ağlıyor ya ya Ana en oku... gösterge bu işte. Ağlıyorlar, sarıldılar. Niye oyun bitti? Ben de sigara içmek için dışarı kaçmaya çalışıyorum. Kaçamadım. Sonra babası geldi dedi ki benim çocuğum şu anda üç buçuk yaşında hiçbir şey bu kadar etkilemedi benim kızımı. Bu nasıl bir şey dedi. Ya. Ee, bir Sponsorunuz var mı dedi. Dedim var ama şu anda bitti sözleşmemiz. Ee, ...şu anda boştayız dedim... ...biz size sponsor olabilir miyiz dedi... ...bu da güzel... Ee, ...çok komik abi burası... ...bunu anlatmak istiyorum... ...Lütfen... <gülüyor> ee, Ünilever dedi bana firma olarak... Kimsiniz dedim... ...Ünülever... ...ben de abi Ünüroyer anladım... ...lastik firması... <gülüyor> ...dedim ki adam bizi acıdı herhalde... ...lastik firması sponsor olacak... <gülüyor> ...bana cuma randevu aldılar... ...İstanbul'da merkezlerinde... ...ve döndük... Ee, İstanbul'a ben lastik firmasına diye... ...evden çıktım... ...hazırlıksız bir şekilde... ...elimi kolumu sallayarak... ...işte birkaç afişle dosyayla gittim. Bir de girdim içeri ki ana yani çok ciddi bir firma var. Tabi <gülüyor> Ve masada çok e, işte beş kişilik bir heyet. Sorgu sual kaç para istiyorsunuz? Nasıl oynayacaksınız? Nasıl yapacağız? Biz bunu istiyoruz. Sponsor olacağız. Hiç hazırlıksızım abi. Nasıl ne diyeceğimi de bilemiyorum. Yani oyun fiyatımı söylesem acaba ne desem? Dedim ki yani ne olur bana bir süre verin. Hani bir sonraki toplantıya ben hazırlanıp geleyim ben eee... ...yapmak istiyorum bu işi dedim yani sizinle beraber. Benim zaten hedefim o Anadolu'ya çocuk tiyatrosunu yaymak en büyük amacım. Sonra sağ olsunlar e, bana o gün hiçbir dahaki toplantıya bırakmadan bir rakam teklif ettiler. Ben de kabul ettim. Bir milyon çocuğa ulaştık yeah. e, o firmayla 95 yılında. Sonra abi işte bütün illerde çocuk tiyatroları açıldı. Açılmaya devam ediyor ve e, birçok tiyatroda şu anda çocuk tiyatrosu olarak... ...hayata devam ediyor. O yüzden önce olmaktan da çok mutluyum. Çok güzel. Biz de bundan övünüyoruz. Bir yurttaş olarak, bir yazar olarak övünüyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi edin. şeyden de söz edelim tam yeri bence. Beştaş Çocuk Tiyatrosu'nun bu yılki repertuarından söz edelim. Bir de biliyoruz ki yeni sahnelere kavuştu Beştaş Çocuk Tiyatrosu. Evet. Onlardan da söz edelim. Programdan söz edelim. Evet. Benim için çok önemli Çocuk Tiyatrosu. Yani Püren Grup olarak biz çalışıyoruz... Kurumsallaşmaktan demin bahsederken hı hı. E, onu da söylemek gerekiyor. Biz e, bir grup şirketi olduk ve tamamen e, bu işin sanat pazarlanmalıdır mantığını gidiyoruz abi. Ve bunu yeni yapmıyoruz. Yani biz bunu e, 95'li yıllardan sonra buna inandık. Hı hı. E, sonuçta 14-15 senedir de bu anlamda her sene kendimizi geliştirerek buralara geliyoruz. Beştaş Çocuk Tiyatrosu'nun bu sene... Ee, toplam olarak oynadığı oyun sayısı 12 abi Çok güzel yani. Çok müthiş, müthiş, evet. bir şey yani. ee, müthiş bir şey Evet ve değerli yazarların sizin de iki oyununuz var <gülüyor> Teneke evet, Şevayleler evet. ve Domates ile Gözlük sizin evet, yazdığınız evet. oyunlarımız da var Bunun dışında Şen Şakrak Kabere var Masallardan oyunlaştırdığımız oyunlar var Fatih Yıldız'ın iki tane oyunu var ee, yine e, yabancı yazar yok genellikle biz uyarlıyoruz hep Türk yazarlardan oluşan Bu da çok önemli bu Tabii. da çok önemli yani kendi toprağımızın ürününü tiyatro olarak sunuyoruz Bu da çok önemli. Aynen. Yani genel tiyatroda yani hem özel hem ödenekli tiyatrolarımızı düşünürsek yani bu yıla kadar yüzdeye vurursak e, Hakikaten yüzde de yabancı oyunlar hep önde olmuştur. Evet maalesef. yani Güney Afrika'dan bir yazar keşmedi biz de oynuyoruz da. Biz kendi yanımızda duran yazarı görmezden geliyoruz. Evet, aslında bir de böyle bir şey var abi. O konu biraz daha hassas bir konu. Yani şöyle söyleyeyim, aslında dünyada çok da çok da iyi yazarlar var. Aslında onları da keşfedemedik, keşfedemiyoruz. İlla ki. Çevirmenler biraz daha artması gerekiyor ülkede. Yoksa var yani. Ben ona da değinmek istiyorum ilerleyen dakikalarda. Varlam Nikoladze biz bizde birlikte çalışıyoruz. Gürcistan Devlet Sanatçısı çok şu anda biliyorsunuz öğretim üyesi. Bizim tiyatro bölümümüzün başkanı çok değerli bir insan. 33 tane oyunu Türkçe'ye çevirdi. Çok İtalyan güzel. yazarları bravo, da var. Bravo. Rus yazarları. Stanowski'nin üçüncü kuşağı. Varlam Nikolatse çok, çok değerli güzel. bir insan. Çok güzel. Ee, ondan da çok şey öğreniyoruz bu arada. Çok güzel. Püren'de mi e, görev yapıyoruz? Evet, evet, birlikte çalışıyoruz. Çok önemli. Çok, çok önemli. önemli. Ee, dolayısıyla biraz sonra Art Akademi'den konuşuttuğumuzda e, ondan da bahsetmeden Hı. geçemeyiz. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, Püren e, Sanat Kurumu, e, Ercüment Doğan'ın kurduğu ve genel sanat yönetmenliğini yaptığı e, kurumda e, birçok e, e, sanatın alanları e, da e, kişiler görev yapıyor. Yani tiyatronun yanında dans var, müzik var. Ercüment bunlardan da istersen söz edelim ve ilgi nasıl? Ee, Çünkü yeni bir e, oluşum e, idi. Ya bu benim e, çok uzun bir hayalim İlke abi. Gerçekten e... Uzun yıllardır hayal ettim bir şey. Bunun sebebi de hep söylüyorum, her yerde de söylüyorum. Ben workshoplardan yetişerek, usta-çırak ilişkisiyle yetişerek bu mesleği gerçekleştiriyorum. Benim üniversitede ailem istemedi tiyatro yapmamı. Dolayısıyla ben Turizm Otelcilik Uludağ Üniversitesi, orayı kazandım. Hı hı. Sonra oradan ayrıldım, işletme okudum üç sene. İyi ki okumuşum iyi ki gitmişim bırakmışım yani hiç pişman değilim ee, elbette yani iyi ki görmüşüm oraları ama benim gönlümde hep tiyatro yatıyordu ee, maalesef Türkiye'deki en büyük problemlerden birisi bu yalnız değişti abi yani bu 4-5 sene önce değişti 4-5 yıl öncesine kadar aileler kabul etmiyorlardı tiyatroyu. Ee, çok zor şartlarda yapıyorduk ee, babam hatta e, biz dört kardeşiz soruyorlar e, çocuklarınız ne iş yapıyor ne yapıyorlar hemen e, mimar olanı söylüyor işletme işte, olanı söylüyor tabii, tabii. küçüğü diyor iç mimar diyor diyorlar ki dört oğlunuz yok mu e, var diyor o İstanbul'da diyor ne iş yapıyor orada çalışıyor mesleği ne Hı. şarlatan. Ya <gülüyor> <Yeah>, maalesef, <gülüyor> ee, maalesef Babam maalesef 99 yılına kadar bunu kabul etmedi Beni şarlatan olarak kabul etti Sonra 2003 yılıydı hiç unutmuyorum Bir akşam işte birlikte yemek yedik oturduk Ve bana şu itirafta bulundu İyi ki beni dinlememişsin İyi ki bu işi yapmışsın Ben yanlış yaptım Şimdi çok değiştim ee, şimdi sen elimden tutar götürürüm, ee, torunlarımı götürürüm yani o derecede değiştim ama sen beni iyi ki dinlememişsin oğlum dedi ve şimdi bütün oyunlarımı izliyor Ülke ya, abi. Tiyatromuz bir baba daha kazandı. Evet kesinlikle, kesinlikle evet. Ee, en azından babam yani bu itirafı bulunduğu zaman ben çok üzülmüştüm ama şimdi kutluyorum onu yani gerçekten e, böyle şey itiraf etmek de çok zor. Ee, ama şimdi aileler kendileri getiriyor abi. O tabii, yüzden memnunuz tabii, okuldaki tabii. ilgiden. Ee, yani piyano kursuna getiriyorlar. İşte müzik bölümünden bahsedersek keman kursuna getiriyorlar. Çocuklarla oturup konuşuyoruz. İşte buna dört sene devam etmen gerekir. Üç sene devam etmen gerekir. İşte gitar kursuna geliyorlar. Sonuçta kulağı var mı çocuğun? Ee, yani yetisi var mı? Bunlar inceleniyor. E, dans diyoruz. Mesela dans en çok ilgi gören alanlardan birisi. Güzel, güzel. E, i̇nanılmaz. Bizim bölüm başkanımız Erdem Özkan e, Ankara, yani Türkiye Dans Sporları Federasyonu'na üye olan bir kulübüz. Çok Spor güzel. Spor kulübümüz. 2012 güzel. Olimpiyatlarında artık dans da yarışmalara girecek. Olimpiyatlara girdi ve biz milli takıma dansçı vermek istiyoruz. Bu da çok ilginç ya. Çok gurur verici bir şey doğrusu ya. İnşallah. Çok küçük yaşta şey. alıp eğitmeye çalışıyoruz. Ya. Ve böyle olur zaten. Başka türlü ol, ol, olacak yönü yok. Böyle olacak ancak olacaksa. Doğrusunu yapıyoruz. Tabii, yani doğrusunu yapıyoruz. Ya. Örnek olursak ne mutlu bize. E, tiyatro bölümümüzün başında varla Nikolay var Çok değerli isimler var hocalarımızdan da. E, buradaki amacımız da işte benim durumuma düşen e, insan. ...insanların gelip orada bizde ilk bir yıllık, işte altı aylık, iki yıllık eğitimlerle tiyatro mesleğini yapmaları. Ben şunu şuna inanıyorum abi, herkes tiyatroda oynayabilir. Yeter ki yeteneği olsun. Bir de içinde gönül olsun. Aynen o, gönül tabii. olsun. Tabii, tabii, yani tabii. Herkes yapabilir. Yani eğitimin de süresi bana göre iki yıl yeterlidir. Evet. Diğer zamanlarda sahnede olması gerekiyor. En doğru eğitim sahne tabii, üzerinde. onun içerisinde zaten o tek eğitimi de alacaktır. E deneyim kazanacaktır. Tabii doğrusu da bu üretimde bulunacaktır tabii. Aynen öyle. Aynen öyle. İlgi çok fazla. Çok memnun. Çok memnun oldum doğrusu. Bu setin içerisinde. Bu evet Beylik Beylikdüzü'nde markası içerisinde çok yakında da Cevahir alışveriş merkezi İşte Cevahir alışveriş merkezinin sayılır. Şimdi Cevahir demişken bir sahnede Aç, açtın ya da açmak üzeresin. Evet haftayı açıyoruz. Hı hı. 2010 ile beraber öyle karar aldık. Cevahir Alışveriş Merkezi'nde sadece çocuklara ait, sadece çocuk seyircileri e, bekleyen çok güzel 100 kişilik bir tiyatro salonu. E, önümüzdeki salıdan itibaren hayata geçiyor. Her hafta farklı bir oyunumuz orada. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, harika, pazar. Harika. Yani pazartesi hariç her gün e, günde iki seans yani sabah 11 ve öğleden sonra 2 şeklinde hı hı. E, bu seanslar artabilir ama şu andaki programımız bu. Hazirana kadar her gün, pazartesi hariç her gün, her hafta değişen oyunlarla e, Hazirana kadar Beştaş Çocuk Tiyatrosu oyunlarıyla Cevair Alışveriş Merkezi'nde, Cevahir sahnesinde olacak. Bu özelliği şu sadece ya yani sadece oranın çocuk tiyatro salonu olması. Peki lavaboları, pis da çocukların boyuna göre ayarladınız mı? Yok onu yapamıyoruz. <gülüyor> Çünkü AVM olduğu için biliyorsunuz orada işletmelerin içinde yok. Yani genel ortak alanda, ortak kullanım alanında hı hı. E, olduğu için o tarz şeyler. Tabii, tabii. E, o yüzden tiyatronun içerisinde yok. Sadece konuklarımızı alacağız. Ee, ...içeride oyunu izlettireceğiz... ...çocuk oyunlarını... Ee, ...ondan sonra da alışveriş merkezinde... Işte ...Atlantis'e gidebilirler... ...ya da alışveriş yapabilirler... ...ya da fesut katına çıkabilirler... Tabii, tabii, tabii. Ee, ...cevair'in içinde olması... ...bir kere her bakımdan... E, ...aileleri daha güvenli gelecekler... ...otopark sorunu yok... Ee, ...her hafta... işte. Oyun değişeceği için 4, ayda dört tane farklı oyun olacak. Çocuklar daha çok tiyatroyla buluşacaklar diye düşünüyorum. Yani program da benim çok ilgimi çekti doğrusu. Böyle her hafta bir oyunun değişmesi etmi yani çok hoş. Hı -hı. Salı başlıyor hoş. pazara kadar yani şey gibi düşün sinema filmi gibi yani sinemadaki e, seanslar, seanslar gibi. gibi. Hı -hı. Biz böyle bakıyoruz çok e, okullardan çok büyük ilgi var özellikle ana okullarından ama bireysel olarak ailelerden de çok ilgi var. E, karşılama noktalarımız var. Orada bilgi verebiliyoruz insanlara. Bunun dışında bir kulübümüz var bizim. Oraya üye olabiliyorlar. Ee, çocuk kulübümüz var. Hı -hı. Çocuk Tiyatrosu. Üyelerimize duyuruyoruz oyunlarımızı. Böyle büyük bir aileyiz. Çok çok güzel. Çok yani güzel. çalışan sayısını söylemeyeyim isterseniz. <gülüyor> Nazar değil miyiz? Hayır, süper değil mi? bir şey. 195 kişi çalışıyoruz bu, abi. Mükemmel. Vallahi mükemmel. Yani yönetici ya. vesaire. Hayır, bir de öbür yüzünden bakarsak 195 kişi de buradan e, deyim yerindeyiz. En doğru deyişle ekmek. Aynen. Bu da çok önemli bir şey. Aynen. Yani bir fabrika adeta. Aynen öyle. Bıra, bu da Beştaş Çocuk Tiyatrosu'nun geldiği düzeyi. ...göstergelerinden biri, düzeyinin göstergelerinden biri. Abi siz iyi şeyler yapıyorsanız... ...zaten insanlar gelirler. Siz iyi bir şey yapıyorsanız sponsorlar gelirler. Siz iyi bir şey yapıyorsanız... ...insanlar satın alırlar. Yani... ...bu kadar basit. Yani ilk sloganımız... E, ...sanat pazarlanmalıdır. Evet. Biz onu gerçekten... Şimdi tiyatronun <gülüyor> içindeyiz hepimiz... ...malum yani e, ben de elbette ki... ...içindeyim. Tabii ki. E, çocuk tiyatrosuna ne kadar önem... ...verdiğimizi karşılıklı biliriz... ...elbette ki. Göstergelerde sizin çalışma... ...göstergeleriniz de burada... Fakat şimdi ben sadece İstanbul'da, beni doğrulayın yani ya da işte düzeltin. Sadece İstanbul'da benim bildiğim iki sene öncesine kadar 126 tane okullara giden korsan çocuk tiyatrosu var. Daha fazla şu anda. Belki daha fazladır. Şu anda daha fazladır. Ve bunların ben birço birçoğunun, tümünü diyemeyeceğim ama birçoğunun oyunlarını izledim ben. Çünkü işim benim bu, mesleğim bu. Oyun var mıydı? Ee, Ortada. Hayır yoktu işte oraya geleceğim yani olmadığı gibi bir de zararlı tabii. zararlıydı yani bunu okul tabi görmeden okul alıp da bunun metnini inceleyip sahnede görüp seylesine bakıp bunaki hiçbir öğretmenin vakti yoktur Yok. ve ne yazık ki bir prosedür olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yazı almaları lazım evet. e orada kim okuyacak bunu? Hayır okuyan bir insan o tiyatroyu anlayan bir insan mı tiyatro metninden anlayan bir insan mı Edebiyat öğretmenleri Ede Edebiyat öğretmeni ne yapsın şimdi edebiyat öğretmeni bir Angarya iş yüklenmiş 126 130 hani 150 tane oyun gelmiş Tabii Aygır gibi bir e, çocuk e, Aygır gibi güçlü lafını argo olarak kabul edip edebiyat öğretmenimiz mesela kabul etmiyor böyle bir oyun içerisindeki cümleyi. Yani. Ama ne şekilde kullanıldığını bakamıyor. Ne şekilde sahneliğinde bakamıyor. Tabii. Ben böyle şeyler yaşadım ama özür dilerim. Lafını Rica kestim. Yok yok. Yo. Yo, yo. Şimdi bir hı. devamı da şu. E, bunu da paylaşmak isterim. Ben 3-4 e, ay önce e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'ndan bir davet geldi. devlet yasası çalıştığım için o kanaldan hı hı. E, ulaştılar. Ve oradaki e, ana araştırma konusunun nedeni e, Türk Dil Dili başlığıyla idi. Bunun içerisinde şimdi e, her gün bir konuşmacı alıyorlarmış. Ben e, gittiğim gün sadece ben vardım orada konuşmacı ve paylaşmacı. Komisyonda aşağı yukarı 10-12 milletvekili elbette ki bir başkanlar vardı. Başkanları da e, önceki dönemlerde Milli Eğitim Müşavirliği, Müsteşarlığı yapmış hı hı. E, bir profesördü. E, şimdi İstanbul Milletvekili. Şimdi bu ortamda benim alanımda tiyatroydu. Mesela sinema alanında bir başkası, hı hı. işte edebiyat alanında bir başkası gibi böyle bir seri araştırma komisyonu. Ben burada aynı demin paylaştığımız şeyleri söyledim. Ve çocuk tiyatrosunun Türk dili açısından ne kadar önemli olduğunu söyledim. Kitap okuma elbette ki önemli bir şeydir. Bu kimse ki. reddedemez. Ama çocuk tiyatrosu canlı seyrediyor. Tabii ki. Dilin en güzelinin konuşurduğu yer tiyatrodur. Ve... Ee, şunu da e, orada bir altın çizerek söyledim. Türkçenin kullanılmasının en az bozulduğu yer de tiyatrodur. Kesinlikle. Büyük tiyatro ya da çocuk tiyatro. Bu en az. Çünkü e, eşyanın tabiatına aykırı tersi. Aynen. Eşyanın Ama kitapta e, birçok kitapta öyle değil. Birçok masalda birçok romanda maalesef böyle değil. Özellikle çevirlerde. Evet. Yani bunu bunu e, özellikle belirttim ve hakikaten çok takdir topladım milletvekillerinden. Ve dediler ki öneriniz nedir? Orada Türk Dil Kurumu'nun, Türk Tarih Kurumu'nun, e, Rütü'yün de danışmanları var. Onlar da e, benim söylediğim şeylere kalkıp cevap veriyorlar. Hı -hı. E, ya bir Aşağı yukarı 8-9 tane üniversitenin tiyatro bölümü var. Hı -hı. Buradan mezun olan bunca insan var. 4 yıllık fakülte eğitimi. Güzel. Hı -hı. Bu çocukların dörtte 3'ü işsiz. Ya birisi reklam kanalına gidiyor. ya Dizi peşindeler. Evet. Bu çocuk tiyatrosun ders olarak... ...ilk öğretimlere zorunlu ders olarak... ...haftada bir saat mi olur... ...artık onu sizin takdiriniz... ...bu konulursa ve bu... ...fakülte mezunu, tiyatro bölüm mezunu... ...burada öğretmenlik sağlanırsa... ...bu Türkiye'nin geleceği açısından çok önemlidir... ...dedim. evet Abi %100, %100 katılıyorum sana... Ee, ...bunu ben aynı fikirdeyim ve yıllardır söylüyorum... Ee, ...1987 yılında tiyatromu kurduğumda... E, şeye döneceğim abi. Okullarla hı -hı, ilgili olayı da döneceğim hı -hı. bununla ilgili. E, ben şey önerdim. Okul öncesi eğitimi önerdim. E, Türkiye'de yoktu. Şu anda çok iyi durumda. Tabii ve çok arttı. Müthiş. E, bakanlığa yazı yazdım. Bunun sebebi şuydu abi. Biz o dönemde benim eşimin yazdı, Tülay yazdığı, Tülay Doğan'ın yazdığı bir oyun oynuyorduk. Yani bu oyunun kitabı çıkmadı. Herhangi bir eseri yok. Hı -hı. Sadece bizim yazdığımız ve bizim oynadığımız evet. bir çalışma. Kayseri'de e, biz Devlet Tiyatrosu'nda Kayseri'nin oynadık oyunu ve oraya bir anaokulu geldi ee, Kemal Beydi sahibi Kemal Bey dedi ki akşam ben sizi yemeğe götüreceğim ama önce okula gidelim hani uh -huh. bir okulumuzu görelim uh -huh. ben de abi kaytarmak için her şeyi yaptım açık söylüyorum kaç yani dört seans oynadım uh -huh. ee, çok yorgunum hani gideyim bir an önce o otele işte duşumu alayım uh -huh. dinleneyim ısrar uh -huh. ediyor adam. Emin ol yarım saat kaytarmak için uğraştım. Şimdi diyorum ki iyi ki gitmiş. Ya, i̇yi ya, ki ısrar etmiş. Ya. Ne gördüm abi biliyor musun? Üç yaş. E, burası özel bir anaokuldu. O zaman okul öncesi eğitim Türkiye'de özel okullarla özel bu, tabii e, Üç yaşındaki bir grup girdi. Okulu gezdik. Beş kişi geldi. Bizim oynadığımız oyunu bize oynadı abi. Benim ağzım açık kaldı. Ya. Arkadan dört yaş grubu geldi. Sonra beş altı yaş grubu geldi. Bu ...üç farklı yaş grubu... Hı hı. ...ya hayatında bunu okuma şansın yok... ...başkasından izleme şansın yok... Ya, ya, ...herhangi bir ekranda oynamadık... ...biz Kayseri'ye ilk defa gittik... ...siz bunu nasıl ezberlediniz ya... ...bize nasıl oynuyorsunuz... Ya. Ya, ...mimiklerle, jestlerle, mizan, Senle wow, ...o laflarla... Wow. ...ben o gün yani gözlerim böyle fal taşı gibi açıldı... ...ve dedim ki ya... E, ...hemen ilk etrafıma söyledim... ...arkadaşlar... E, ...bu iş çok ciddi bir iş... ...biz önce... Ya inanamıyorum dedim. Bunlar nasıl ezberlediler? Yani video kayıt gibi bir e, cihaz gibi. Yani. Ee, ben o gün abi benim hayatımda çok şey değişti. Ben çocuğu ciddiye alıyorum abi. Yani çocuğu ciddiye alma kararı o günkü o deneyimdir. Yaşam... Başar, başarının bir cümlesi de bu işte evet. herhalde değil mi? Evet çocuğu ciddiye aldım abi. Çünkü inanamadım ve Milli Eğitim Bakanlığı'na yaz yazdım. Bana Milli Eğitim Bakanlığı döndü. Ki e, dönmesi de çok güzel bir hı -hı, şey. Hı -hı. E, ama dediler ki eserlerinizi gönderin. Biz bunları işte basalım yayınlayalım. Ya biz bazı şeyleri anlatamıyoruz İlke Aybaz. Anlatamıyoruz. Evet, evet. E, aynı dili konuşmadığımızdan anlatamıyoruz. Biz seninle sohbet ederken veya bu konuları konuşurken aynı şeyleri söyleyebiliyoruz. Evet. Bunları biz anlatamıyoruz. Ya anlamıyorlar demeyeyim. Hani, hayır hayır. E, hayır hakaret hayır. etmeyelim insanlara ama anlatamıyoruz herhalde. Biz anlatma şeklini bulmak zorundayız galiba. Söylediğin şey o kadar doğru ki. Ee, bakın e, o yaştaki çocuğa söyledin eğitim yani diyelim ki bir mezun oldu ve gitti hı hı, eğitim veriyor. Bir kere ne kazanır biliyor musun abi çocuk? Özgüven duygusunu Tabii, kazanır. Tabii kesinlikle. Özgüven duygusunu kazandığı zaman başarı gelmez mi abi? Kesinlikle. Par Mat matematiği bir defa iki kat yükselir. Her şeyi abi. Tabii ki. Parmak kaldırışı değişir. Tabii ki. Yürüyüşü değişir. Tabii ki. Konuşması Tabii. değişir. Tabii ki. E, Dolayısıyla... Ülke olarak başarı gelmez mi? O abi. çocuklardan neci Biz yabancı ülkelere karşı... Ya adam işte herhangi... Afrikalı. Abi saygı duyuyoruz. Yabancı ya bizden üstündür. Biz niye ezmişler ki ya, abi? Yani ya. neden biz kompleksliyiz? İşte bu da özgüven eksikçiliği. E, özgüven, özgüven duygumuzu gibi, hep abi. bastırmışlar. Abi. Bir, bugün ben çocuk tiyatrosunda... Veya işte e, derslere girdiğimde en önemli anlatmaya çalıştığım şey o duygunun gelişmesi, özgüven. Siz kendinize inanın. Sizden daha üstünü yok. Yani siz her şeyi yapabilirsiniz. Ama Tabii. lafta e, inanmıyorlar. Ve baskılarla yetişmişiz abi. Çok doğru. Çok not doğru. baskısı. Çok doğru. Bence not da çok önemli değil. Yani aile baba baskısı, anne baba baskısı, sınav baskısı. Ya bugün çocuklarımız sınava girecekler ya. yarış atı perişan gibi. yani. Ya yarış atında yani. geçtiler. Yarış atı bile 3 haftada bir katılıyor ya doğru vallahi. Ya bu yani nasıl bir sistem? Yani yazık günah çocuklara. Ya. E, asosyal bir toplum oluyorlar. E, tiyatro hiç yok. Bugün e, bakan açıklama yapıyor. E, Çin gribi yayılıyor. Hani bugün e, işte birkaç ay öncesi hı hı hı. yaşanan bir olay. E, ağzından sarf ettiği cümle Tiyatroya ve sinemaya gitmeyin. Tiyatroya, sinemaya ve toplu yerlere gitmeyin. Bakın, Sinam tiyatro adını kullanıyor, sinema yani, adını kullanıyor ve yazık. toplu yerlere gitmeyin. Ya, o zaman otobüse de binmeyelim. Yani. O zaman stada da maça da yani gitmeyelim. Nasıl yaşayacağız ki? Yani nasıl? Sokak, sokak da öyle, <gülüyor> cadde de öyle. Ya Hiç. ben çok üzüldüm e, Sayın Bakan'ın bu lafına. Yani niye tiyatro? Bakın burada mücadele ediyoruz. Tam çok az olabiliriz, ama ciddi bir mücadele veriyoruz. Yani. Ben bugün doğudan geldim işte yılbaşı öncesi doğu turnesinde. Emin ol yani burada 25 liraya sattığımız bileti 7 liradan sattık. 3 liraya çocuk oyunu oynadık. Tıka basa doluydu abi. Ya ne, güzeli, ne güzel. Ya gitmek gerekiyor. Yapmak gerekiyor. İnsanlar talep ediyorlar aslında. Ama e, şunu söyleyeyim çok üzüldüm. E, Bingöl'de e, belediye... Bingöl'de işte oradaki sahnenin işletmesini almış yeni. Her yıl para ödemeden oynardık. Şimdi bizden 530 lira kira aldılar. Ya. Yeah. E şimdi bu çok büyük bir rakam. Çünkü İstanbul'da salon kiraları 200 lira, 250 lira. 300. Evet. İstanbul'da böyleyken Bingöl'de 530 lira olur mu? Ne kadar yazık. E ben ne şimdi bunu şikayet ettim. Yani başkana şeye. E şimdi bana küstü Bingöl. Şimdi belki de halk bizi biz oraya bir daha gidemeyeceğiz. Niye? Çünkü belediye başkanı kızdı. Ben bu eleştiriyi yaptım için. Belediye başkanı kızmıştır. Halk niye kızsın Halk kızmıyor. ayağına Yok. gidiyorsunuz. Şey içinse. Işte. Ee, onu yani. söylemeye çalışıyorum. Yani e, kızmamaları gerekiyor. Yani belediye başkanlarının bu işe bakmaları gerekiyor kaymakamların desteklemeleri gerekiyor. Ya, Valilerin desteklemeleri gerekiyor. Halk zaten istiyor böyle şeyleri. Ya korkmasınlar. Yani siyasi oyunmuş, yok uç noktalar. Yok biz biz çocuk tiyatrosu yapıyoruz. Ona rağmen ikametgahımız 6 aylık e, eksik evrak diye e, ...oynayamazsınız. Yani, ya böyle bir şey olur mu abi? Hala yani, Türkiye'de bunlar var yani inanılmaz bir şey evet, bu. Evet çok inanılmaz. acı. inanılmaz. İnanılmaz yani. bir şey yani hala bu var. İnanılmaz yani, bir çok şey. Çok acı. Bir sansür bu. Ya evrak istiyorlar. Ya siz gelmeyin diye... E, ...oynamayın diyen... ...ya biz oynarsak kime ne zararımız var? Aksine faydamız var. Güzel şey bu. Yani... Faydalı bir iş yapıyoruz. Sonuçta hangi oyundan Ülke Aybaz bir insan boş çıkar? Hangi oyundan? olabilir mı? mi? İmkan var mı? İmkan var mı? Veya hangi okuduğunuz kitaptan boş çıkarsınız mümkün yani değil, bir mi? şey almadan? Tabii canım. Tabii ya Böyle canım. bir şey mümkün mü? E peki yani. ne yapmaya çalışıyorlar? Onu bir türlü anlamış değilim. Valla şunu söyleyeyim burada. E, ben devlet tiyatrosunda çalışıyorum biliyorsun. E, bizim İstanbul devlet tiyatrosunda bir çocuk oyunuyla gittik turneye. Trakya'da üç ilde, Hı -hı. üç dört de ilçede. Şimdi Hı -hı. yerlerini söylemeyeceğim. Hı -hı. Fakat bir ilçemizde yani kaymakamlık e, mülki amirliğinde olan bir e, ilçede e, eğer şey kültür müdürlükleri yoksa biz şeyle irtibat kuruluyoruz. Milli eğitim müdürlükleriyle. Hı -hı. Kültür müdürlükleri illerde oluyor biliyoruz evet. ama ilçede milli eğitim müdürlüklerine gidiyoruz. Ve dedi ki İstanbul Devleti yazısı buraya çocuk oyunu getireceğiz. E biletlerde 1 lira. Çünkü hı hı. kâr amacı yok ama biletin sayısı önemli. Tabii ki. E elbette ki. Hayır oynatmadı. Buna Abi, inanamıyorum yani. Bu, Hem de devletin aynı kurumuyuz biz. Tabii ki. <gülüyor> yani... Abi bunlarla ben... Oynatmadı. Devletin tiyatrosu, çocuk tiyatrosu oynuyamadık. Oynayamadı orada. değil mi abi? O kadar çok şey yaşadım ki, yani bunları yazmaya kalksam ben Türkiye'de, yani çok kalın bir kitap olur ve insanlar böyle şaşırırlar. Ya bunlar nasıl? Böyle bunları mı yaşadınız bence gerçekten? Bence yazılmalı yani... da bence yazılmalı da. Ay anekdotları öyle biriktiriyorum, evet. Allah yazılmalı. Bir gün, yazılmalı yani. bir gün e, dökebiliriz abi. Bunlar yani bir tespittir çünkü. Gerçekten. Tespittir. E, ama şöyle söyleyeyim, hani demin dönelim okullara. Mesela çocuk tiyatrosu okullarda hani dedik ya e, korsantiyat. Ben bununla mücadeleyi bıraktım abi yani 90'lı yıllardan 90'lı yılların başından emin ol yani 2000 yılına kadar çok ciddi mücadele ettim 2000 yılında bıraktım yani son 9 yıldır uğraşmıyorum evet. neden bıraktım biliyor musunuz abi bunu çözecek bence tek merci ya yani milliyetimin, il milliyetimin yaptığı çalışmalar sanatçılarla birlikte yaptığı hani başvurular hı hı hı. onları saygı duyuyorum. Hepsi tabii ki canım, doğru. Tabii ki canım. ya Ben de varım doğru, onun içinde. Beştaş Çocuk Tiyatrosu olarak eğitim benden de fikir oluyor. Telefon açıyorlar soruyorlar. Güzel doğrusu bu. Ee, sonuçta heyet nasıl inceliyor nasıl yapılması gerekiyor. Biz orada milliyetimde yani ben görevli değilim. Ama sonuçta sağ olsunlar arıyorlar hatta oyuncuları bile Hayır, soruyorlar. Bu, bu çok büyük başarı. Bravo buraya kadar gelmişsek çok iyi bir şey bu şeye e, oyuncu belgesi istiyor istiyorlar. O mesela bir önlemdir diye bakıyoruz ama burada e, işte ilmi eğitimde bitmiyor olay. Okul müdürlerinde bitiyor. Türkiye'de eğer e, ki bu 80 90'lı yıllardan beri devam eden bir şey. Okul müdürü çocuk tiyatrosunu para kazanma aracı olarak kullandığı müddetçe ya, bu işi bu engelleyemeyiz. Var. Bir de bu var işte. Bunu Buyur. engelleyemeyiz. Çünkü çocuk tiyatrosu para kazanma aracı olarak kullanılıyor ve en acısı da bu. Eğer bu fikirden, bu düşünceden vazgeçersek evet, doğru. De, sorun çözülür. Doğru, doğru. Çok önemli. Bu da çok önemli. Tabii. Ama çocuklar emin ol, e, Ülke Hayvaz emin ol. E, ben duyuyorum, e, bilet paralarını gidip geri isteyen çocuklar oluyormuş. İlk birinci sınıf, ikinci sınıf öğrencileri ben oyunu beğenmedim. <gülüyor> müdür amca paramı geri ver, müdür bey paramı geri verin diye. Ee, ben bunu duydum birkaç okul müdüründen. İyi de yapmışlar. Evet çocuklar bizden daha şey yani. <gülüyor> ben doğrusu işte dedim ya bu korsan çocuk tiyatrolarından birkaçını hakikaten gittim izledim. Yani ne oluyor ne bitiyor diye. Maalesef. Bir yurttaş bir yazar sorumluluğuyla. Yani ben, e, ben de paramı geri isterdim ama ben ücretsiz büyük olduğum için bana <gülüyor> para almadan içeri koymuşlardı. Bir o ikincisi çocuklar ben tanık oldum. Yani beş oyunun dördüne çocuklar neredeyse ağlayarak çıkacak. Tabii. Ya böyle olur mu? Çocuk bir oyun serttiyse pür neşe, bir daha düş gelelim. gücüyle. Değil mi? Yani böyle coşkuyla çıkmalı. Hayal dünyasına yani hiçbir katkıda bulunmuyorsunuz. Nereden geldik buraya? Yavaş yavaş yürüye yürüye çıkıyor. Çok acı verici bir olay. Yoldan geçer gibi geliyorlar. Ee, yani sokakta giydiği ayakkabılar üzerindeki normal kostümleriyle çıkıyorlar. Ne yaptıkları belli değil. Ortada bir metin yok, bir eser yok. Ee, hiçbir katkı yok, e, reji yok, oyunculuk yok zaten. Ya bunu peki buraya nasıl giriyor abi? Sen, yani ben okul müdürü olarak onu oraya sokmazsam girebilir mi? E, giremez tabii ki. Ya o yüzden ben kusura bakmasınlar e, duyarlı olan okul müdürlerini takdir ediyorum ki onlar zaten e, başarıda da yani seçerek Çok alan kesinlikle e, okul müdürleri, yani tiyatroları bilinçli bir şekilde izletip... E, ...inceleyip alan okulların... ...zaten Türkiye'deki başarılı okullar olduğu da ortada. Kesinlikle. E, Kesinlikle. Bunu, bunu kurtarmamız lazım. E, maalesef e, bu... yani ...ben bunu hep söylüyorum abi. Artık yoruldum. E, kimseye anlatamadım. E, okul müdürleri... ...Hademe'nin parasını ödeyeceğim diye. Ya tiyatroyla ödeme... ...Hademe'nin parasını. Değil mi? Değil ödeme mi? abi. Başka Değil şeyle öde. Mi? Yani... ...tiyatro... ...senin para kazanma aracın olamaz. Hele çocuk tiyatrosu. Hiç olamaz. Zaten ortada 3-5 kuruşla söz ediyoruz eğer yani... bu da bu da giderse nasıl yaşayacak bu tiyatro? Ya ben Tiyatro son... pahalı bir şey. Tabii ben okullara gitmiyorum İlkay Iwas. E, 95 yılından itibaren bıraktım. Gittim okullar var ama belli okullarım var. E, önceden 30 gün boyunca her gün bir okula giderdim. Pardon. Hafta içi, Pazartesi, Pazartesi, Cuma. Hı. Yani 20 gün, her ayın 20 günü okullara mutlaka oynardım. Hı hı. Bazı okullarda 3 hafta süreyle oynardık. O 80'li yıllarda, 85'lerde, şey, 95'lerde, 93'lerde, 90' Yani 6 ay boyunca, 8 ay boyunca her gün oynardık. Ama biz kamyonetle giderdik, ışık götürürdük. E sonra bakıyorsunuz, adam geçen adamı alıyor, sizinle aynı değere koyuyor, aynı bilet parasını oynuyor. Evet. E o zaman, çok özür diliyorum, yanlış anlamasın, kimse siz kendinizi aptal hissediyorsunuz. E, yaptığınız yani siz iyi bir iş yapıyorsunuz O sıradan gelen biri bunu yapıyor Tabii ben e, o sebeple gitmemezlik yapmıyorum Ben şunun için yapıyorum e, Bir okul müdürü Baktım ki artık sıradanlaştılar e, Bana ilk sorduğu soru ben Beştaş Çocuk Tiyatrosu'ndan, Ercümet'ten, ya şu anda işte televizyonda, dizilerde oynadığım için hani tanıyorum. O zaman tanınmıyordum. Ee, buyurun, hoş geldiniz. Anlatıyorum oyunumu, hani afişi çıkarıyorum. Bana ilk sorusu şu oluyor, biz ne kazanacağız? Ya ilk soru o olmamalı. Kesinlikle canım, bu kabul edilebilir bir şey ya değil bize ama işte ne kalacak? bu da bir olumsuz gösterge maalesef. Ben o yüzden e, bunun mümkün değil çözülmesinin e, okul müdürlerinin elinde olan bir şey. Okul müdürleri e, seçerek alacak ya bir... Tiyatro heyeti kurulacak oraya bir yani, beş kişilik on evet, kişilik evet. E, velilerden. Onlar seçecekler ve para kazanmak için yapmayacaklar. İyi oyunları getirecekler. Ya evet. Yoksa başka türlü çözülmez. Bak, yıllar önce, şimdi buradan aklıma geldi. Yıllar önce yazdığım, yayınladığım bir yazıda yazının başlığı çocuk tiyatrosu üzerinde de yazının başlığı çocuk tiyatrosunun gerçek eleştirmenleri anne babalar. Kesinlikle. Yazının başlığı buydu. Ee, ve e, halen de eskimemiş olan bir yazı olduğunu gördüm, geçen tesadüfen rastladım, tekrar okudum, onu tekrar yayınlayacağım, geliştirip. Gerçekten burada anne babalara çok önemli görev düşüyor. Ve tespit de güzel, bak öyle bir kurul olsun demek filan çok, çok önemli bir gelişme yani. Çok önemli, çok hoş bir şey bu. Tabii çok mi? gerekli bir şey ve bunu o kurul dediğimiz, oluşturdu, oluşturan o kurul dediğimiz şey e, yan yana gelme. Bence olağanüstü de kıvançla yapacakları bir iş. Tabii ya bir şey söyleyeceğim abi bir de şöyle bir eksiklik var. Ben 2001 yılında Avrupa Birliği'nden 70 bin euro para aldım. Açık açık bana bunu verdiler ve Türkiye'de 4 tane çocuk tiyatrosu kabul ediyorlar. 4 tane maalesef 5 tane değil. Ee, dört tiyatronun e, seyirci ortalaması, çalışma hı -hı, sayısı, hı. seyahat sayısı bizi bir numaraya oturtmuşlardı. Ve bana da o yüzden böyle bir para verdiler. Türkiye'nin en iyi çocuk tiyatrosu diye adet, adet, adetmiş oldum. Ve e, 2001 yılında, şimdi dört tane mi tiyatro var Türkiye'de? E, bir sürü tiyatro var. Tabii ki. Bir kere o çok acı bir şey. Yani ben orada bir kere utandım. Hani ben böyle ödül alıyorum ama adamların böyle söylemesinden çok utandım. Tamam. Ee, dört tane tiyatro yok benim ülkemde çok tiyatro var ee, dedim. Ee, ama kıstasları söylediler. Ee, bir şey diyemedim. Ee, uygun çalışmıyor arkadaşlarımız demek ki. Ee, sonra biz Türkiye'ye geldik ve bununla ilgili bir tane bir gazetede ya da radyoda ya da ya. televizyonda bir Bu, haber olsun. Ya, Bak ya. bir Maalesef. tane küçücük. Bir ya, haber olsun ya, ya. Ee, ben bunu işte bakanlığa o dönemde iletmişlerdi herhalde e, iletildi o dönemde arkadaşlarımız beni tek memnun eden taraf şuydu kültür bakanlığını herhangi bir belediyeden ya da işte bir festivalden birileri aradığı zaman kültür bakanlığı benim çocuk tiyatrosu istediklerine benim cebimi veriyorlardı. Ben bundan dolayı çok mutlu evet, olmuştum. çok güzel bir sonuç. Ee, tamam. Kültür Bakanlığı bunu yapmak zorunda değil. Oradan benim cebimi veriyorlardı. Beştaş Çocuk tiyatrosunu arayın. Onlar sizin çocuk e, oyun probleminizi veya çocuk tiyatrosu isteğinizi çözerler diye. Nitekim de ben bunu birkaç sefer e, karşılaşınca o çok hoşuma gitmişti. Tek faydası oydu. Ama bir haber olmaz mı ülke aybazı? Olmaz olur mu olmaz olur mu? Hem de övünçlü bir haber olur Yok, ama olmadı. duyarlılık <gülüyor> maalesef. işte. Bu, çocuk bu Tiyatrosu'na bir, bir ödül var mı? Herhangi bir kurumdan Yok, kuruluştan Yok. bugüne kadar Yok. Türkiye'de hadi Avrupa Birliği yaptı bize bunu bizim adımıza Türkiye'de böyle bir şey yaptı dört tane tiyatro seçti. Niye yok? Ya. Yani bugün çocuk ürünleri satan firmalar e, milyonlarca dolar reklam yapıyor. Yani ne olur ki bir plaket, bir e, heyet, yani bir e, jüri, bir seçici, Değil kurul. Bu teşvik edici, kaliteyi kontrol edici ve e, e, ivme kazandırıcı bir sonuç olur. Yani gündeme gelmez mi? Ya maalesef. Bu da ben e, Bilecik Tiyatro Festivali'ni yapıyorum iki yıldır. E, Başkan Selim Yağcı, e, işte Anadolu'da bu işi yapan tek belediye. ...tiyatro festivalini... E, ...30-40 bin nüfuslu bir il diyebiliyorum... ...yanlış söylemeyin buradan da... ...yani sayısı çok büyük bir il değil... Hı hı. E, ...ama inanın her yıl kenetleniyorlar... ...tiyatro festivaline ve heyecanla... ...tiyatroların gelmesini bekliyorlar... Hı hı. ...bu sene altıncısı yapıldı... Çok ...onur güzel. ödülleri veriyorlar her sene... Ee, geçen sene e, beşinci organizasyonda ben bizzat e, sanat yönetmenliğini yaptım. Hem danışmanlığı yaptım hem organizasyonu yaptım. Geçen sene Enis Fasoroğlu'na verdik. Metin Serezli, e, Sayın Nevra Serezli'ye verdik. Çok güzel. Ee, bu senede Sayın Nedim Saban'a yine... E, ...şeye verdik... ...Mahşeri Cümbüş grubuna verdik... Hı hı. ...ve Sayın Suna Keskin'e verdik... ...o kadar güzel... Ee, ...kristal çınar tiyatro ödülleri adını aldı... ...şimdi başkan... ...15 Ocak'ta böyle bir toplantımız var... ...kesinlikle... ...4 sene yapılan bu festivalde... ...ya doğru dürüst... ...haber bile yapmamışlar... ...yani çok sıradan... ...emin ol biletler 45 gün önce bitiyor... Yani, ...gelen yani. oyunların... ...demek oldu mu oluyor işte... ...yani ya. ilk sene seyirci bulamamışlar... ...bırakın haber yapmayı... ...şimdi bu sene bakıyorum... Ee, birçok kanal hatta canlı yayın arabası geldi TRT'den işte birçok kanal bir sürü, bir sürü görsel basın geçen sene Ramada'da yaptık e, ödül töreninde bu sene Bilecik'te yaptık. Ee, ya Müthiş bir çok güzel, katılım. Çok güzel. Katkı. Çok güzel. Ee, bunu örnek işte çok güzel bir örnek tabii, abi. Anadolu'nun her şehrinde ne var yani? Yapılamaz mı? Tabii, çok tabii. mu zor? tabi Yani çok mu? Millet zaten gelen insanlar bileti parasıyla alıyor. Üstelik de bilet fiyatı zannediyorum yanılmıyorsam ya 7,5 liraydı ya 10 liraydı. Yani. E salonu doldurduğunuz zaman zaten size <gülüyor> e, tabi e, katkıda sağlıyor. Ben ona. de bu TOBAV'la e, Devlet Tiyatroları Opera Balesi Vakfı'yla e, Ordu Belediyesi'nin düzenlediği bir sanırım diyorum şimdi sekiz ya da dokuzuncu olacak. 2 yıl önce oraya katılmıştım. Orada da olağanüstü bir coşku Evet ediyorum. özür dilerim Ordu'yu atlamamak evet, lazım. Evet. Orayı müthiş, biliyorum. Orası da müthiş. Hakikaten abi, orayı çok yöneldim ve ilk kez gidiyordum e, Ordu'ya ve bu festivale. Yani onu da başkandan paylaştık. Evet çok değerli orası. İç içe e, belediye iç içe ve olağanüstü bir başkanı var. Olağanüstü ikinci defa üçüncü defa seçilmiş olan genç bir başkan. E bütün bütün ülkemizin e, bütün kentleri buna layık. Layık tabii ki. Belki de yapmaya çalışanlar var ama belki de haber olmuyor. Yani, heh, ee, yani bize de davet gelmediği için belki de ben de bilmiyorum. Yani belki hani, de profesyonel bir ilişki kurulmadığı için zayıf kalıyor, sönüyor belki. Tabii, Adana'da yapıyor mesela e, hatırladım şimdi. Adana'da Devlet Tiyatrosu kanalıyla bir tiyatro festivali yapıyor. Mersin'de yapıyor yanılmasam. Doğru bak Keşke şimdi. Keşke 75 ilde olsun. Biraz düşününce sayılar artmaya başladı. Sevgili dinleyicilerimiz, e, bu haftaki konuğumuz e, Sayın Ercüment Doğan'dı. E, Ercüment çok teşekkür ediyorum katıldığın için arkadaşım. İlki Ayvaz, ben sana teşekkür ediyorum. Senin 98 yılında Teneke Şövalyelerle Bahçeliler'i açmıştık. Evet, evet. evet. <gülüyor> şimdi, şimdi inşallah Cevair de öyle açalım diyorum. Ee, uğurlu gelmiştin çocuk oyunuyla. Bak kaç yıl oldu, 14 yıl oldu. Evet, Hala Bahçeliler Kültür Merkezi devam ediyor. Devam ediyor. Biz bu sene Ali Orası Tımarhanem adlı oyunu oynuyoruz. Ee, çok güzel bir oyun. Ben benim oynadığım yetişkinler için bir oyun. Çocuk tiyatrosu konuştuk ama onu da evet, söyleyelim. Bahçeliler tabii. Kültür Merkezi'nde her hafta sonu oynuyoruz abi. Cumartesi 20.30, pazar e, Pazar 15 15.30. Gayet de güzel gidiyor. Herkesi güzel. bekliyorum oyuna. Ee, seninle beraber olmak, burada konuşmak, konuk olmak çok keyifliydi. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Herkese tiyatro dolu günler diliyorum. 2010 yılında işte barış, huzurlu güzel olsun. İnşallah programı Erçimen Doğan'ın bu cümleleriyle bitirmek daha doğru olacaktır. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere. Sanat ve sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz.